Şeyh Muhyiddin, zamanında bir kutbu medardır. Yani velayetin zirvesindedir. Aynı zamanda müctehiddir. Korkunç bir feylesoftur. necmeddin Kubra'da böylecedir. Bunların kitaplarını ediyorlar, Avam tabakasına teşhir ediyorlar. Tasavvuf namına yazılan tüm eserler, avam tabakasını tasavvufa çekmek içindir. Mesela Konya Lezzet Lokantası. Burada çalışan garson,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 Rabbi tevaffani musliman ve alhiqni bis salihin. Ecelim geldiyse ya Rabbi Müslüman olarak öldür, salihlerin içine kat diyorum. Başka hiçbir şeyi iddia etmem. Ancak Allah Teala'nın nimetin israr etmek gerekiyorsa yazmış olduğum eserlerin hepsi Allah Subhanehu ve Taala'nın fazlu keremiyle hasıl olmuş birer nimetleridir. Velhamdülillahi rabbil âlemin. اللهم صل وسلم على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعائه المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابئه ثلاث مرات كالكوثر وسبح في كفيه الحصات والمدر وأنطق الله له الضب والضبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والحجر والشجرة Seyyidina ve Mevlana ve Şefi'ina Muhammedin ve ala ve sahbihi Hamd-u senalar, ezelden ebede kadar güzel övgüler, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ağaçların davetine icabet ettiği, duasıyla süratle yağmurların yağdığı, sıcaktan bulutların kendisini gölgelediği, avuçladığı dört avuç undan yapılan ekmeğin yüz kişiyi doyurduğu, üç kere parmaklarından kevser gibi suyun aktığı,